Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz tebarek ve teala yeni yılımızı hayırlı mübarek eylesin. Muharrem şerifin ilk gecesine ulaşmak üzereyiz. Ulaşmakta bulunuyoruz. Rabbimiz cümlemize hayırlı yıllar nasip eylesin. Dualarımızı unutmayalım. Sene sonu duamızı sitemizde koyduk herhalde diye biliyorum. Arkadaşlar bunları size uyarıyorlar ki hani unutuluyor çünkü insanlar. Unutuyor gününü, gecesini karıştırıyor. Onun için sene sonu duamızı okuyalım. Okumuş olmalıydık yani. Sonra sene başı duamızı bu gece okuyabiliriz. Yarın sabah okuyabiliriz sene başı. Bunlar çok önemli dualar. Geçen sohbette uzun uzun iblisin ne kadar mahzun olacağını bir senelik geriye doğru güna, günahların mağfiret olacağını ve sene başı duasını okuyanların e, hakkında iblisin e, biz bundan bir sene ümidi kestik artık Allah'a sığındı diye e, beyan ettiğini tabi Lale Gül dergisine bunlar e, beyan edilmiş yazılmış çok dualar başka dualar da var fazilet dualar da var ama e, sitede de konduğu üzere dualarınızı okuyabilirsiniz birbirimize unutturmayalım 1442 yılına girmiş bulunuyoruz. Rabbimiz tebareke ve bu yılı bu hicri yıl, yılımızı geçen senemizden daha hayırlı eylesin. İbadetlere muvaffakiyette, günahlardan, haramlardan sakınmakta, belalardan korunmakta, korona gibi afetlerden, deprem gibi felaketlerden vesair musibetlerden malımıza canımıza Tabii bahsus dinimize, imanımıza, kalbimize, itikadımıza, aklımıza, ruhumuza e, vurabilecek her türlü beladan, musibetten e, cümlemizi bu yılımızda e, ve bundan sonraki yıllarımızda muha, e, muhafaza eylesin. allah Teala'dan bu yılın hayrını, bereketini, kolaylığını, fütuhatını, e, maddi manevi imkanatını bize nasip etmesini niyaz ediyoruz. ve bu yılın sıkıntılarından, meşakkatlerinden, zorluklarından, ekonomik sıkıntılarından, geçim darlıklarından bizleri muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz. 13'ün için bu usta dualar ve zikirler size Lale Gül dergisinde son bölümünde yazılmıştır. İnsan bir gün bir gece dua yaparak bir senelik belaları defedebilir. Bir senelik rahmetleri, hayırları, bereketleri celbedebilir. Çünkü sene başı sene sonu ve gün günün başı günün sonu, haftanın başı haftanın sonu, ayın başı ayın sonu bunlar çok önemli zaman dilimleridir. Çünkü hadis-i şerifte allah Teala Tirmizi hadisine de geçiyor. Sayfanın iki ucundakine bakın buyuruyor meleklere. Gözüroma <mülüyor> baina tarafay sayveti amel defterlerimiz biliyorsunuz tutuluyor. Defterin başına sonuna bakın buyuruyor. Bu günlük de var bu, haftalık da var, aylık da var, yıllık da var. Eğer ki fein fe tüm fihi fi fi ma hayran sayfanın başında hayır var, zikir, istiğfar, tevbe. Sonunda da hayır var. Üm <tür> hul buyuruyor. Böyle )Yeah, bir müjde ve mükafat var iken bir insanın Noelleri ondan sonra efendim 2020'leri, 21'lerin başını sonunu e, çok iyi e, bilirken, kutlarken ondan sonra efendim gafletle beraber geçirirken yani e, Allah-u noktasında bazıları tabi bunu kullanırlarken e, bir Müslümanın e, Muharrem-i Şerif'in birinci gecesi olduğu yarın Muharrem-i Şerif'in birinci günü olduğu hicri yılbaşımız olduğu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, hesap tutulduğu, tarihin değiştiği e, bir e, şeyden habersiz olması, kafir olması e, çok büyük ardır, züldür, bir Müslümana hiç yakışmayacak bir e, vasıftır. Onun için birbirlerinizi tebrik edelim. Ben sizin yeni yılınızı tebrik ediyorum. Allah hayli mübarek yapsın. Sevdiklerinizi de bu dualara ilhak etsin. Siz de birbirinizin e, yeni yılınızı tebrik edin, mesajlar atın, telefonları açın. Ve bir, bu e, kıymetli geleneğimizi, e, adeti seniyemizi, geçmiş büyüklerimizin e, yolunu yürütelim. Yavurların e, bizi işgal etmesinden, e, kültürümüzü bozmasından, yolumuzu değiştirmesinden, yönümüzü, kıblemizi çevirmesinden sakınalım. Çoluk çocuk çok cahil kaldı. Onun için mutlaka gençlerimize de e, teşvik edici şeyler, bazı hediyeler veya karşılık vermek suretiyle onlar. Para aldığı zamanı çocuk unutma, haçlığı unutmaz. Onun için yeni yıl yavrum, yeni ne yeni yıl ya? E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. E, Mekke'de Medine'ye geldi, İslam devleti kuruldu. Tinimiz huzura kavuştu. Bak biz onun için Müslüman olabildik. Mekke'de çok sıkıntılar vardı. Bu milat oldu. E, efendim Bizim senemiz, takvimimiz, hesabımız buna göredir. diye bir iki satır anlasak yani ağzımıza mı yapışır ya. Onun için mutlaka bu konuyu işleyelim, işletelim. Sizlere bu hususta ricacı oluyorum. Bu vesileyle tekrar Hicri 1442. yılımızı tebrik ediyorum. Dualarını okumanızı işte sitelerimizde attığımız gibi, lale dergimize de yazdığımız gibi okumanızı, gaflette olmamanızı Size de, bana da, asi nefsime de tavsiye ve vasiyet ediyor. Şimdi itikad dersimizde Allahü Teala'nın fiilleriyle ilgili bahse geldi, efal bahsi. Efal derken allah Teala'nın sıfatlarından bahsedildi bugüne kadar. E, akait derslerimizde İmam Gazali Hazretlerimiz tarafından. Biz de e, şeyhlerde İmam Zerruk Hazretleri işte İmam Zebidi Hazretleri vesaire e, şarihlerin, e, ulemanın beyanlarından size nakiller, aktarımlarda bulunmuştuk, bulunuyorduk. Bu derste efal basına geldik. Çünkü sıfatlar Allahü u Teala zatına ait sıfatlar e, ondan sonra e, sübuti sıfatlar, izafi sıfatları ondan sonra efendim e, sıfat zatiye, sıfat-ı, zaten, sıfatı zaten. bunlar tek tek hemen hemen hepsi hakkında malumat verildi. Şimdi efaline gelince yani işleri, efal işleri demek. Yani yaratması, işte diriltmesi, öldürmesi, fakir etmesi, zengin etmesi, ondan sonra hasta etmesi, sağlıklı yapması. Işte bütün alemde ne meydana geliyorsa şu anda dünyada senin, Canında, malında, sevdiklerinde, oğlunda, karında, kızında veyahut mahallende, evinde, üst katta, alt katta, mahallende, ilçende, ilinde, memleketinde, efendim, kıtanda. Işte Asya adamsın, Avrupa adamsın. O zaman hangi kıtada bulunsun? İklimlerin nerede? Ormanlarda, dağlarda, taşlarda, denizlerde, göklerde, yerlerde, yedi kaç samada, arşta, kürsüde, senin gördük yerler, görmediğin yerlerde, gördüğün yer, idrak edebildiğin yerlerde, ulaşamadığın yerlerde. Böyle ya şimdi dünyanın ne, ne kadar yerine ulaşılabiliyor? Veyahut da kimin ne yaptığından kimin ne kadar haber olacak? Burada meydana gelen, varlık aleminde beliren ve zuhur eden her şey allah Teala'nın fiilidir. Yani yaratmasıyla meydana gelmektedir. İcadıyla meydana gelmektedir. İhtira da deniyor. İbda da deniyor. Eşsiz yaratılması da tabi burada irade. Devresi mutlaka giriyor. Kudreti devreye giriyor. Hikmeti devreye giriyor. Yani isabetli efendim fiillerinin hepsinde isabet var. Hiç isabetsiz bir iş yok. Bize göre o şer gibi görükse de bize zararlı gibi görükse de bize hastalık olarak gelse çatsa da bize ölüm olarak ulaşsa da onun işleri Kendisi hakim olduğu için her ne işlerse işi yerindedir. Abeste iştikal etmez, boş iş yapmaz, lehivden münezzehtir, eğlenmez, e, oynamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar e, ayet olarak da geçiyor. Yani e, gökleri, yerleri var arasındakileri batıl yere boşuna yaratmadık ifadesi de var. Ondan sonra e, Duhan suresinde olacak. E, biz o e, Oynayıcılar, eğleniciler yani boş işler yap, yapanlar olarak haşa ve gökleri yerleri kalk etmedik, var etmedik hepsinde üstün hikmetlerimiz var. Bu tabi hikmet dersleri sonsuz konulara şamildir. Tabi biz burada itikatla ilgili konuştuğumuz için her şeyde detaylı bir hikmet konusuna girmiyoruz. İmam-ı Hazretleri buyuruyor ki yani Allah'ımızın fiilleri ve sanatları eserleri, icatları, var etmeleri, yaratmaları hakkında fiiller bu demek. Fiil zaten Türkçede Türkçe, iş manasında kullanılıyor şu anda da insanın da fiili olabilir. Efendim tabii ki Allahü u Teala'nın fiili ama insanın fiili işte e, noksanlıkla mağlüldür. Hata ile efendim e, nisyan ile mağlüldür. İşte ben insanın fiilleri e, eksiklikle e, mutasıftır. Ee, hangimiz hangi işimizi tam yapabiliyoruz? Ee, sonradan pişman oluyoruz. Allahu Teala hiç pişman olur mu yaptığı bu işe? Öyle hafı okubaha diyor Kur'an'da. Hiç yaptığı işin akıbetinden korkmaz. Yani ne getirir, ne götürür hesap etme. Biz ne kadar ne getirir ne götürür hesap ediyoruz değil mi? Bir adama bir laf söyleyeceğiz. Söyleyeyim mi, söyleyeyim mi? Bir yere gideceğiz. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bir şey alacağız. Alayım mı, almayayım. Parayı altına mı çevireyim? Dolar mı yapayım, bilmem ne. Batar mıyım, çıkar mıyım? Gümüş mü yapayım? ...hiçbir şeyden kapılıyor. E ilmimiz noksan. E ilmin noksan olduğu için kaybı bilmiyorsun, geleceği bilmiyorsun. Geçmişi zaten unutmuşsun. Şu anda yaşadığından bile çoğunda haberin yok Yaşadığın ortamda neler oluyor, gelişiyor. Bu, bu durumda senin fiilin, e, yani yaptığın bir işler... E, ...haşa kele, allah Teala'nın efaliyle mukase edilebilir mi yani? Bizim hep nedenler, niçinler, sebepler... E, ...gayeler, maksatler, hedefler... ...bunlar da çoğu şaşar, şaşmaz... Yani çoğu tutmaz zaten. Ondan sonra çoğundan da ne nedamet ve pişmanlık. Ben şimdi bu yaşa kadar yaptığım kaç işten pişman olmuşum ya. Şu anda tekrar dünya gelsem yani o olaylar önüme gelse bu tecrübemle bu bilgimle bu kadar maddi manevi zarara girdiğim olaylar, ben bunlara bir daha düşer miyim yani? Onun için e, Allah-u Teala da böyle bir şey olur mu? Olmaz. E, dolayısıyla e, ilim mükemmel, irade mükemmel, kudret mükemmel, hikmet mükemmel noksanlık diye bir şey yok. Orada daha ne konuşuyorsun. Şimdi ben ne Teala, şüphesiz Allah Teala, o yüce e, münezzeh olan zat Paksvaniye la mevcude hiçbir varlık ım, yoktur sivahu onun dışında. Ne demek onun dışında hiçbir varlık yoktur derken e, yani sen yoksun, ben yokum şüfes e, tayenin sapık fırkanın mezhebi gibi biz aslında rüyadayız, elhamdayız. Bilmiyorum onu buyurmuyor. Ya la Ondan başka hiçbir varlık yok ki devam et. İlla var ise şimdi ben var mı? Varım. Ben şimdi konuşmam var mı şu anda? Var. Elimi kıpırt atmama hareket var mı? Var. Gözümün bakması var mı? Var. Kulağımın işitmesi var mı? Var. Şimdi bu arada efendim e, sen var mısın? Varsın. Senin işitmen var mı? Şu anda dinliyor musun beni? Sonra. Ondan sonra Neler oluyor? Alemde neler var? Senin evin var mı? Var. İstanbul var mı? Var. Ankara var. Bunun içinde ne kadar insan var? Ne kadar cin var? ne kadar melek var? Görünen var, görünmeyen var. Ne varsa ne varsa efendim, tamam mı? Ambarında işte ne kadar un var. yani buzdolabında ne ne yiyecek var? Tarlanda ne mahsul var? Çaylığın fındığı ne ne var? Anladın mı? Ondan sonra efendim içinde ne var? ciğerin Ciğerinde ne var? Böbreğinde ne var? Hastalık var? Sıhhat var? İşte ben Cüzlerinde hücreden. Artık en ufak cüzden, hücreden tut da happeden kubbeye yani yedi kat gökler yani bütün her şey var işte. Gördüğümüz tarafı göğün işte bir mevci mekruf, bir dalga duman görüyoruz. Daha biz göğün tabakasını birinci katında göremiyoruz tabi. Güneş var, ay var. Dağ var, taş var, deniz var, insan var, kuş var, ne bileyim, her şey var. E bir de bunların canlılarında da hareketleri var, sükünleri var, oturmaları var, kalkmaları var, yemeleri var, içmeleri var, nefes almaları var, vermeleri var, vesaire vesaire. Cansızların donuk olarak duruyor mesela. Bin sene dursa aynı yerde o kaya durur. gerçek kaya da Allah'ın korkusundan pat düşüyor şey aşağı da, bizim gibi hayat sahibi değil. Şimdi, alemde ne var ise, Alemlerde ne varsa illa mutlaka ve ve o mevcut olan, var olan her şey hadisün sonradan meydana gelmiştir. Hiçbiri kadim değildir, ezeli değildir, mutlaka başlangıcı vardır. Çünkü neden? Allah-u Teala onu yarattığına göre o allah Teala ile Nasıl ezelden beri var olup da onun sıfatına, kıdem sıfatına işte ortak olabilir? Çünkü o yarattı. Yaratılmış ne demek? Bir noktaya kadar yoktu, bir noktaya geldi. Allahü Teala, kün var ol buyurdu ve o da oluverdi. E ben şimdi anamın karnına düştüğüm vakit belli değil mi? Rahmine düştüğüm vakit saat saniye belli değil mi? Sonra oradaki oluşma tavırlarım belli değil mi? Ruh üflenmesi 120 günlük olduğunda cenin halinde. Bunlar belli mi? E bundan evvel var mıydı? E bunun gibi. Dağında başlangıcı var. Köyünde başlangıcı var. Evet her şey sonradan yaratılmış. Yaratılmış diyorsun ya, Yaratılmışsa bu. E, yaratan değilse yaratılmış bu. Ya yaratan zat-ı ve sıfatları ile birlikte düşündüğümüz öz zatı var. Geri kalan her şey ya mahluk. Halik yaradan, mahluk yaratılmış. E hal böyle olunca yaratılmış ne demek? Bir zamana kadar yokken bir vakit Allah Teala murad ettiği bir zaman diliminde bir vakit geldiğinde kün var ol buyurmuş ve kün o da meydana gelmiş. Biz bunlara şahit miyiz? E şeydu Duhal Kavm soruyor Kur'an'da. Kendi yaratılışlarını görmüşler mi? Ana karnında ne evrelerine geçtiklerine şahit olmuşlar mı? Yok. Ondan sonra e, gökleri yerleri biz yaratırken onlar var mıydılar? Yok. Yok. Ama onlar da yokken biz onları var ettik buyuruyor. Tabii ki bizden önce yaratılmışlar. Yani insan cinsine Adem Aleyhisselam'dan da önce yaratılmışlar. Ama e, en niyatinde ne kadar bizden önce de yaratılmış olsalar ondan sonra bedenlerimizden 4000 sene evvel ruhlarımız yaratılmış, ruhlarımızdan 4000 sene evvel rızıklar taksim edilmiş. Ondan sonra Allahü Teala mahlukatı yaratmadan 50.000 sene evvel işte... E, takdir buyurmuş katlara mekadir al halk kable kamsin el işte sayı hadiste geçer 50.000 50 senevel evvel yani bütün neler zaten ezeli ilmiz onun evveli yok neyi yaratacak ne zaman yaratacak o bilginin başlangıcı yok zatı var nasıl ki zatının başlangıcı yok ilim ve bilme sıfatının da başlangıcı yok o ondan kaim zaten ondan ayrılmıyor ama mesela neyin takdir edileceğini ondan takdirlerini de yapmış ham maddeleri yani ham maddeleri vücuda getirmiş mesela. Ondan sonra ne zaman onu oluşturmuş. E, gökleri ondan sonra duman halindeyken o, onlara e, onları icat etmek murat etmiş. Ondan sonra efendim daha sonra yeryüzünü döşemiş. Mesela aslında böyle bir köpük gibi bir ham halinde mesela. Dolayısıyla ne mevcutsa gördüğümüz, görmediğimiz varlık sahasında nem bulunuyorsa Bildiğimiz, bilmediğimiz. Mutlaka o hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bir tane mesele hakkında dersen ki bu Allah'ın varlığıyla beraber bu da var idi. Mesela ruh kadimdir. Haşa. Ruhu Allah yarattı. Ruh nasıl kadim olur ya? Peygamberlerin ruhları da değil, peygamberlerin ruhlarını da sonradan yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru onu da sonradan ruhunu, onu da sonradan yarattı. Tamam. Evelü ve akılekallahu nur. İlk benim nurumu yarattı buyuruyor. Nurlar aleminde. İlk benim ruhumu yarattı buyuruyor. Ruhlar aleminde. İlk e, yarattığı akıldır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. Ta bunlar ayrı bir şey. Ama yine yaratılmış bir başladığı nokta var. Anladın mı? Bir başladığı nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru için, ruhu şerifi için de kadimdir, ezelidir dese kafir olur adam. Ya böyle bir şey yok yani. Onun için bu hususta Ee, herkes yani tasavvufi bazı terimler kullanayım derken yanlışa düşme tehlikeleri var. Buna dikkat edin. Her şey nedir? Hadisün sonradan meydana gelmiştir. Allah'ın yaratması fiiliyle. Fiil ne? işi? İşi ne demek? Yaratma işi. İcat işi. İbti işi, Yoktan var etme işi. Eşsiz, emsalsiz halk etme işiyle meydana gelmiştir. Ve faizun feyizlenmiştir. Yani feyiz esasen Arapçadaki lügat manası feyiz e, akmak, seyelandır. Yani coşmak, taşmak böyle bir pınardan e, mesela bir su fışkırıp böyle akarsa ırmak gibi olursa falan bu feyazan denir buna. Feyiz odur esasen de. Tabii Türkçe'de biraz tasavvufi manada çok feyiz aldım hani ben şöyle, nur aldım, bereket aldım aslında kullanılıyor tabii. O da nedir? O da bir akıntıdır. Neden? Sen bir e, insandan feyiz aldığın zaman Mürşid-i Kamil'den, Mahmut Efendi Hazretleri gibi zaten zattan feyiz aldın. Ne demek? Onun e, bereketinden, nurundan sana akıyor yani. E, sen onun yanına gitmekle veya sohbette yapmakla veya Rabotasla meşru olmakla ondan bir tecelli e, allah Teala'nın ona yansıttığı, E, nurlardan, feyizlerden bereket O çok zikrediyor. Allah hiç günah işlemiyor. Sen, ben günahkarız. E, fakat biz de ne yapıyoruz? O gibi zatlar e, Allahü u Teala'nın nurlarına mazar olmuş. Karanlıktan, gafletten uzak kalmış insanlar. Onun için onlardan bize bir nur yansıma yapıyor. Değil mi? Üzüm üzüme. Faka faka karardığı gibi efendim e, bir insan bir insana e, yakınlık e, sebebiyle bozuluyor. Bazen de bir insan bir insanla beraberlik ve birliktelik bu birliktelik bir arada ders okumak, okutmak, ilim müzakere yapmak gibi sebeplerle de olabilir. Manevi beraberlikte olabilir. Yani onun huyunu düşünür, ahlakını düşünür, suretini düşünür. Yanında bulunma herkes imkanlar şu anda zaten tamamen sohbetlere bile gidilecek hale insanlar fiziki olarak yaklaşamıyorlar. E dolayısıyla ne oluyor? Onun efendi manevi halinden istifade etmek isteyenler uzaktan da edebilir. Feyiz ak akıntı yani akmak. Oradan bir şey sana geliyor, akıyor. Bu işte alemde varlık var, benim varlığım var şimdi konuşmam var işitmam var senin var bu kadar varlık var bunların hepsine e, bu varlık nereden akmış gelmiş bu sıfatlar nereden akmış gelmiş bu hünerler nereden akmış gelmiş adam o biçim mimar o biçim mühendis öyle bir köprü yapıyor öyle bir gökdenen yapıyor veyahut da öyle bir usta bir, bir ne bileyim kürsü yapıyor rahle yapıyor bir şey yapıyor dünya hayran kalıyor aciz kalıyor mesela bu sanat nereden gelmiş bu fiil bu eser nereden gelmiş Akmış gelmiş. Ne, kimden? Min adlihi. Allahu u Teala'nın e, adaletinden e, yani yaratmasından, dengeli yaratmasından, tesviyesinden tesviye ne demek? Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu. Elezi halaka fesevva. Yarattı, tesviye etti. Yani teciz etti, donattı. Böyle bir insanı yaratıyor. O insanda öyle bir sıfatlar, öyle bir hünerler var ki işte bilgisayarlara şaşırıyorsun, ona şaşırıyorsun, buna şaşırıyorsun. Bu kadar teknoloji ilerledi diyorsun. Bütün bu teknoloji yapan bir e, insan. Bir beyin, bir akıl. Ya bunu da yaratan Allahu Teala. Hem de bir, bir çiğnem etten yani. Bir parça yutulacak, çiğnenecek etten yani. Ya onun için e, allah Teala'nın adlinden, adaletinden e, Adaletli yaratmasından, tesviyesinden, ondan sonra bunlar meydana gelmekte. Vecihlerin en güzel üzere. Ee, vecihlerin yani yönlerin mesela bir insanın e, tertibinde, ne diyeyim sana, e, teşekkülünde, yaratılış biçiminde e, bir insanı misal verelim. Veya gökler, veya dağlar, veya yerler. Bakıyorsun, bu böyle olmasa da şöyle olsa mesela, kulağı şurada olsaydı, gözü burada olsaydı, arkada da olsaydı iki tane daha oru arkaya da görün. Mesela bakıyorsun, düşünüyorsun, taşınıyorsun, kaşınıyorsun. Hiç Allahü Teala'nın yarattığından daha güzel bir şekil ve biçim şu tasavvur bile edemez. Olmaz ya. Yani. Çünkü Allahu Teala ala ehsenil vücud olması muhtemel, e, düşünülmesi eee eee mümkün olan şekillerin en güzeli üzere ve ekmelya en olgun, en mükemmel en işlevli en vasıflı en nitelikli şu elini nereye koyar elini parmaklar tırnaklar ne bileyim sen o içerideki damarlarca bir insanı zatacaksın sen, yani gökler yerlerden daha mükemmeldir insanın kendi varlığı insan efeler hayatül bugün befen fuşukum siz kendi içinize bir bakın diyor ne ayetler var efela tusun görmüyor musun şu anda tıp ilmi daha geliştiği Cihazlar gelişti insanın içini üç iç organları ile ilgili. Ya akıl mantık duracak bir şey. İstanbul kadar bir vilayet fabrika yapsan bir insanın ciğeri, böbreği, dalağı, pankreası, beyni, aklı, damarı bilmem ne. Bunları makineyle çalıştırmak kalksan İstanbul kadar fabrikalar kurup da cihazlar kursan yine adamı yaşatamazsın be. Yaşatamıyorsun yani. İşte bir entübe olanları görüyorsun bir nefes aldıralım derken makinalar, şunlar bunlar sade ciğer. Sade ciğer. Bir de bunun aynı anda böbrek çökse. Bir de aynı anda kalp çökse. Bir de aynı anda beyin çökse. Bir de aynı anda bilmem pankreas istop etse. Vesaire. Safra kesesi bir anda istop etse. Mide ve bağırsaklar istop etse. Bilmem ne bilmem, Hangi makineye bağlayacaksa. Bir hastane bir adamı yaşatamaz be. Makinaları. Zaten çoğunun makinesi de yok. Bazılarının işte makineye bağlı şeyler, üniteler var. E çoğunun makinesi yok ki. Daha şu anda makineyle bir şey bitse onu düzeltemezsin ki. kalp dursa ne yapacağız makineyi ne kadar çalıştır abi? En mükemmel ve adliha en muadil, mutedil. Mutedil ne demek? Dengeli. İşte ne buyuruyor yine atken işte. Ellezî halakake fesawwâke feadlek. Seni yoktan halık etti, yarattı. Bir damla sudan, ananın babanın suyundan ve suyun da içinde o 10 binlerce canlı hücre var da onlardan da efendim eee O noktada Allah'ın murad ettiği işte bir, bir çocuk mu olacak ikiz mi olacak üçüz mü olacak neyse ona göre erkek mi olacak diş mi olacak Mevla Teala'nın murad ettiği şekilde efendim e, o suyun da suyunun suyunun suyundan yani ha yoksa o suyun tümünden çocuk olsa yani ananın rahmi yetmez kadar o kadar doğurma o kadar çocuk olmaya müsait o suyun içinde o kadar canlı hücre var hepsinden çocuk olabilir mesela. Bunların içinden işte birini ikisini neyse seçiyor, kurban olduğum, ona ruh vermeyi murat etmiş, ezelde bilmiş, irade etmiş, kudreti taluk etmiş. Ondan sonra yoktan yaratıyor, ve sevvâke seni tesviye etmiş, uzuvlarla ton atmış. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, içindekiler haddi hesabı yok. Cidler dolusu kitap yazılır insanın içindeki bütün uzuvların, hücrelerini işlevleri hakkında. Fadelek bir de onları muadil yapmış. Muadil demek birbirine dengeli, denk, mu mutedil. Genel manada. Gözün bir gözün öbürüne, kulağın öbürüne, burnunun yeri, dudakların, ağzın, dilin, dişlerin. Yani bunları bir incelediğin zaman bir tane münasebetsiz, bir tane uyumsuz, bir tane olumsuz. Yok ama sen tabii sonradan çok çikolata şeker yersin, dişlerini bozarsın, e, gözüne efendim... yanlış uygulamalar yaparsın bir yere çok bakarsın, güneşe çok bakarsın neyse arzi nedenlerle veya Allah imtihan için, imtihan için seni hasta eder, anadan dolma kör veya sonradan olma kör eder. Bunlar ayrı bir şey. Ama normal bir insanın allah Teala yarattığı e, uzuvları tam e, engelsiz yarattığı bir kulu bahsediyoruz burada. Fi eyyü suratim maşa dilediği suretten hangisinde E, murat ettiyse rak kebeke seni terkip etmiş. Elini ayağını gözünü kulağını kemiklerini etlerini derilerini sinirlerini tırnaklarından ta başından tırnağına kadar her şeyini eklemiş montelemiş birleştirmiş efendim bir araya getirmiş. Yani şimdi bir araba görüyorsunuz işte kaç parçadan oluşuyor parçaları şunları bunlar. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. O hücrelerine parçalarına bak. Bir onun işlevine bak. Şoför olmadan bir yere gidemez. Ondan sonra e, aklı yok, idrak yok, iradesi yok, şuur yok bilmem ne. Ondan sonra efendim bir de insandaki hünellere bak, eserlere bak, sanatlara bak, fiillere bak. Ha. O zaman burada alemde ne mevcut ise, varlık alemine ne çıktı ise, hangi şey var ise mutlaka Allah'ın e, yaratma fiiliyle hadis olmuş, mahluk olmuş, Sonradan icat olmuş başı var başlangıcı var evet ve en güzel şekilde en mükemmel şekilde en dengeli şekilde en uyumlu münasebetli e, şekilde e, Allahu Teala'nın fiilinden itkanından, ihkamından e, fezan etmiş coşmuş saçmış, e, o var olan e, mevcuda efendim vasıl olmuş ulaşmış. İşte görmek bana şimdi allah Teala'nın fiili. Şu anda ben her an yeni görme lazım. Mesela konuşurum ya, her an yeni harf ve kelime, kelam söylemem lazım. Şu anda size konuşurken. Her saniyede birkaç harf çıkıyor ağzımdan. Bunun her biri Allah'ın fiiliyle yani yaratmasıyla çıkıyor. Yoksa yani şimdi beni konuşturmasa, laletse, felç ben buradan e, şu anda konuştuğum kaç kelime, kaç harf konuştum, telaffuz ettim. Bir tane harf çıkmaz. Bak şu anda bile kaç tane harf konuşabiliyorum. Şu anda yaratıyor ha. Şu anda yaratıyor. Öyle mutezilenideği gibi kul kendi şeyini kendi yaratıyor. Allah toptan ona bir yaratma şeyi vermiş. Ondan istediği gibi bozuk para gibi ortadığı istediği yerde harcıyor, saçıyor, savuruyor. Öyle bir şey yok. Şu anda yaratmasa ben konuşamam. Konuşma. Şu anda yaratmasa işitmeyi senin oradan bir telefon bir şey, me mesaj gelip duruyor Mahmut'a mesela oradan ses geliyor bana. Şimdi ben o sesi duyamam mesela. o sesi niye duyuyorum Allah bana işitme yaratıyor anladın mı şu anda o işitmeyi yaratmasa şu anda orada mesaj gelse ben duymam o sesi bir şeyler ediyor ha, o anda yaratıyor anladın mı görme şu anda ben görüyorum işte karşımda Yunus var orada hareket yapıyor sağa bakıyor sola bakıyor ben onu şimdi ayağını yukarı kaldırmış bunu görmem için bir saniye iki saniye evvelki görmemle onu göremem O çünkü bir saniye sonra o hareketi yaptı. Onu görmem için o anda görme yaratıyor. Yani muttasıl icat ediyor. Efendi Hazretleri çok iyi anlatırdı bunları. video muttasıl icat ediyor. Külli eminü ve fişan. Her an Allah fişandadır. Çok önemli bir iş e nedir bu? E Allah'ın ahati bu. E i̇şte yüb diyor uzun bir kısa anlatmıştım size bu derslerde geçti. Hızır Aleyhisselam'ın Fahru Hazretleri'ne öğretmesi hakkında bu meseleyi öğrenemiyor. Cevap veremedi ya. ona Cemaattan biri gibi soru sordu bilemedi. Üç gün müsaade verdi. Sonra Resulullah s rüyasında öğretti ona da. O geldi cevap verince salli ala Sana öğretene salavat getirdi. O zaman anlat dedi bu ne büyük zatmış ki. Resulullah'ın bana rüyada öğrettiğini de Allah ona bildirmiş. E, Hazır Aleyhisselam'dı. Sana bunu öğretti. diyor, devamlı icat ediyor. Yani şu anda benimle ilgili. Sen kendinle ilgili düşün. Gökler, yerler, dağlar, taşlar da güzel. Hayvanlar alemi, denizler balıklar, alıklar, kuşlar. Yani oradaki her şey, meydana gelen her hareket, kıpırdama, yükün turma, duraklama, bakma, gözlerin kıpırdaması ya. Kaç kere gözünüz kıpırdayıp kırpiniz? Kaç kere şöyle yapıyorsunuz günde? Kimisi tiktidir zaten, o çok daha fazla yapar. Kimisi normal. Kaç kere? Nefes alıyorsun? 24 bin nefes. Aldığın verdiğin ayrı sayarsan 48 bin bir günde ortalama nefes darlığı olmayan normal bir insandan bahsediliyor. 48 bin nefes alıyorsun veriyorsun. Bunun her birini özel yaratıyor. Yaratmadığı anda sen ne olursun? Hı, hı, nefesin keçili. Başlıyorsun bas bas bağırma bacak vurma ondan sonra efendim can çekişme başlıyorsun. Anladın mı? Ya sırf senin 48 bin nefes senin hakkında günlük yaratır. Konuştuklarında her harfini o yaratıyor. işittiklerinde her duymanı o yaratıyor. Gördüğün her şeyi de o anda yaratıyor. O anda sana bir saat evvel, bir dakika evvel yarattığı görmeyle şu anda meydana gelen şeyi göremezsin ki. O icat etti onu, o bitti şimdi. Yeniden icat. -i -i. Ve ne Kendi hiç icat olmuyor, değişmiyor. Kendisinde hiçbir şey hadis olmuyor. Ama yarattığı her şeydeki, mevcudattaki alemlerdeki Her bir değişiklik onun yaratmasıyla, fiiliyle, icadıyla meydana geliyor. Ve en güzel, en mükemmel, en münasebetli, en uyumlu, en hikmetli bir şekilde var oluyor. Buradan ne anlıyoruz? Çünkü beni yaratan allah Teala ise cüzlerimi de yaratan o. Beni yaratan Allahu Teala ise işlerimi de yaratan o, fiillerimi de yaratan o, yaptıklarımı da yaratan o. Çünkü zaten o atikelmesinde de bu "Haliku şey, şey mevcut demek. Var olana şey denir. O var olmamış olana şey denmez." Değil mi? Allah mevcut olan, var olan her şeyin yaratıcısıdır diyor. Bu Kur'an En'am suresinin kelimesi. Bu atikelme daha Mutezile ne konuşuyor ya? Bir şey var mı var, onu ben yaratıyorum diyor. Peki. Ama ben sen beni yarattın tamam da ya Rabbi. Bana bir hüner verdin işte toptan bir bana şey verdin. E, İcazat sanat ve bilmem ne. Ben on sonra bozuk para gibi istediği zaman harcıyorum. Şu anda ben elimi şöyle yapıyorsam bunu da sen yaratmıyorsun ki. O, o bana toptan yarattın beni. Ben bunu ben yapıyorum kendiliğimden. Veya bunu ben duyuyorum kendiliğimden. Evet, bana bir sıfat ver. işitme sıfatı? Şu anda senin tekrar e, yani şu an için bana özel bir işitme yaratmana acet yok ar artık. Mutezile böyle anlamış kafasız herifler. Ondan sonra şu anda ben bir şey görüyorum ya. Sen beni toptan görücü yaptın. Görme sıfatı verdin. Ben ondan sonra böyle bakıyorum onu görüyorum onu görüyorum. Şimdi buraya baktığımda buraya görmemi sen yaratın. Bana gerek olmuyor. Buraya baktığımda bunu ben. Çünkü neden? Görmem var zaten. Vermişsin ben istediğim gibi istediğim tarafa. Öyle bir şey yok. eli sünnete göre. Her fiilini o anda yaratıyor. Faizun diyor. Bak akıyor diyor. Akıntı devam etmese. Açın ciğer yana bağlanırsın. Fişi çeksen. Gitti. Gitti. Ruhun bedenden irtibatı kesilse ne görmen kalıyor, ne işitmen, ne konuşman, ne bir şey. Fişi çekti. Ruhu çekiyor. Ve bir de canı çekmek. Ruh başka, can başka. Ruhu çekince uykuda da çekiyor. Uykuda çekiyor, sen uykuda yine sinek minek gelse hem uyurken hem böyle yapabiliyorsun. Rüyada da görebiliyorsun bir şeyler. Ama tabii uyurken yanına geleni göremiyorsun. Adam böyle yapacak. Gözün açık uyursan bile göremiyorsun. Bazıları gözü açık uyur. ...dolayısıyla oradan ruhu çekiyor... ...ama oradan canı çekmiyor. Bitkisel hayat var. Ama bazı kere ölü öldürdüğü adamı ne yapıyor... ...canını da alıyor, ruhunu da alıyor. Bu süper ne oluyor? Adam duruyor. Adam duruyor ama hiçbir işlevi yok. Oldu küçük. Odun. Ne yapıyorlar? Alıyorlar, tabuta koyuyorlar... ...gömüyorlar. Bir işe yarayacak olsa... ...gömerler mi? En sevdikleri adamı. E demek ki... ...nasıl ki şimdi bu elektrikler geliyor... Buradan bana benden size yayın geliyor. Bunlar faiz, feyiz bu işte. Feiz akın akıyor. Bu devamlı akması lazım. Şu anda internet bağlantısında bir kopukluk olsa sen buradan basın iki kelime duyulmadı. daha dondu. Donuyor. Şu anda şu ışıklar en ufak bir şey çıkorta atması veya bilmem ne elektrik kesintisi. En ufak bir yerde bir kablo kopukluğunda an meselesi. Gider gelir birden bazıları öyle olur ki. Gittiğini bile anlayamazsın. Tak tak geliyor birden. Nasıl gitti nasıl geldi ya? İşte bu. Ruhun bedenle irtibatı bu şekilde. Allah-u Teala'nın da ruhla irtibatı bu şekilde. Ruhu da allah Teala yaratmış yaşatıyor. Anladın mı sen? Bir an allah Teala'nın fiili, icadı, yaratması inkıta orası yani durdursa Mevla, Mevla bir an durdursa sen dondun. <gülüyor> dondun. Yani ne yapamazsın? Bak el böyle şey. Şöyle yapıyoruz değil mi? Bak tam şöyle yaparken Şu hareketi yaratıyor. Şu anda yaratıyor. Şu anda bu hareketi yaratırken yaratmayı kesse feyiz akıntı işte. O akışı kesse kesen ne olsun? Nasıl interneti böyle yaparken sizin internet durursa ben böyle harekete yaparken böyle donuyorum kalıyor ya işte bak hayat, interneti konuşmuyorum. Şu anda ben böyle yaparken ne yapıyorum böyle böyle? Ha böyle adam da oldu. Ne oldu? Felç oldu. Böyle kaldı. Böyle kalanlar var. Ha böyle o anda devamlı yaratıyor işte anladın mı sürekli yaratıyor onun için alemde ne var ise mevcut ise allah Teala'nın fiilinden e, ihkamdan itkanından sanatından halk sıfatından icat sıfatından efendim şimdi şu an ben canlıyım kaç senedir yaşıyorum ben bu benim hayatım diri olmam devamlı Allah'ın ihya sıfatından bana ulaşan feyizden o akıntıdan Diri tutuyor beni. Diri tutuyor. Bir saniye şey olsa bitti. Kalp. Adam öldü gidiyor. Saniyede ölüyor adam ya. Niye saniyede ölüyor? Çünkü allah Teala saniyede ölümü yaratıyordu ondan. Hayatı çekiyor yani. O ihya fiilini diri tutma canlı tutma. Bir var anamızın karnında bizi diritti. Onu konuşmuyoruz. Şu anda da canlı tutma sıfatı devam ediyor. Canlı tutma. Ben diriyim ama ...dirileyim devam ediyor... ...adam bir, bir saniye çocuk anasından doğru... ...bir bağırıyor aa bir bağırıyor... ...on sonra ölüyor çocuk hemen... ...onu diritti ama diri tutmadı... Ha, ...bak beni kaç 57 senedir diri tutuyor... ...o diri... ...diritme sıfatı... ...yani diritme derken o baştan diritme... Şimdiki olan ne... ...diri tutma... ...hayatı idame ettirme... ...canlılığı sürdürme... ...bunu neyle yapıyor... Ruhla yapıyor, onla yapıyor, bununla yapıyor. E ruhun kendinde bir şey yok ki. Ruh da çekiyor alıyor. Ondan sonra Ruhu da yarattı, yoktan yarattı. Ruh, ruhun da evveli var, başı var, başlangıcı var. Senin ruhun e, kadim mi haşa? Hiç kimse ruhu kadimdi. Dersin başında dediğim üzere. Dolayısıyla e, ne buyuruyor? Peki bunun deliline. Belki muhtezilenin dediği doğru muhtezile diyor ki adam diyor Allah diyor, adama bir güç kuvvet veriyor diyor toptan diyor ondan sonra adama diyor ki diyor, istediğin gibi bozuk para gibi istediğin tarafa harca diyor diyor o da gidiyor diyor içki içiyor kumar oynuyor zina diyor, diyor. gücünü kuvvetini münkerata kullanıyor diyor ondan sonra da diyor Allah bundan efendim diyor Allah bundan münezze ediyor diyor Allah adama diyor içki içmesini yaratır mı diyor zina etmesini yaratır mı diyor. E bu adam bu kadar güç lazım. Zina kuvvetsiz felç adam zina yapabilir mi? E güç lazım buna bu gücü nereden buluyor diyor. O gücü kendinden buluyor diyor. Ne oluyor? Okul kendi fiilini kendi işini kendi yaratıyor diyor. Allah ona toptan verdi diyor. O da istediği tarafa kullan ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Zina yapanın o andaki zina yapması için gereken kuvveti de Allah yaratıyor. E nikahlı eşiyle cima edenin ki onda sevap var meşru surette olursa. Onun orada da bir kuvvet lazım. Onu da Allah yaratıyor. Ha şu, şu elimi şöyle kaldırıyorum. Efendim Bunu da Allah şu anda yarattı yaratıyor. Oradan adama gitti tokat attı. Günah mesela diyelim kul hakkına girdi. Şaklattı bir tane. E efendim. Onu da Allah yaratıyor. Ama o bunu günah olarak okula yazıyor. Ya Burada da bu adam bir Müslüman adam boğuluyorken onu tuttu. Çekti kurtardıysa onu sevap olarak ona yazıyor. Bir adama yardım etmiş diye. E tamam ama bütün fiillerin gücü kuvveti orada kim yaratıyor? O an için. O anda Allah yaratıyor. Ama Allah Teala sana zorla hiç geçirmiyor ki. Ya irade ve kudret vermiş sana bir sebep olma, ön alma, öne geçme imkanı vermiş. Oraya bakıyor mecbur olmadığı halde kurban oldum Allahu Teala ben sana senin istediğini yaratacağım diyor. Burada yaratan mesul değil sebep olan mesul, irade kudret kullanan mesul, öne geçen mesul. Sana diyor ki ben irademi kudretimi bu noktada sana tabi ettim. Ne demek ne istiyorsun onu yaratacağım diyor. Ama yaratmayı sana vermedim diyor. Bunun delili ne? E, ayet Safat Suresi'nde ne? Vallahu haleqeküm ve ma te'amelün. Vallahu Allah haleqeküm. Sizi de o yarattı ve ma o şeyleri ki te'amelün yapıyorsun. İşlediğiniz amel. Amel ne demek? Amel işte benim burada konuşmam bir amel. Elimi kuraldırmam bir amel. Söyle bakmam bir hareket bir amel. Durmam amel, gitmem amel, gelmem amel. Sizin diyor bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman her an icadı devam ediyor. Her saniye mevcut hatta varlık aleminde ne meydana geliyorsa hepsi allah Teala'nın özel yaratmasıyla, takdiriyle, tasarımıyla, teşkiliyle en mükemmel şekilde vücuda getirmesiyle. O anda hem de. Devam ediyor icat çünkü. Bunu böyle anlamak lazım. Ehl-i Sünnet'in budur. Hal böyle olunca kardeşlerim E, Ehl-i Sünnet'in e, mezhebi çok e, muhtedil, mütevessıt, e, neden? Burada bir kaderiye fırkası var, yani muhtezilenin bir adı kaderiyedir, bir de cebriye fırkası var. Cebriye ne diyor biliyor musun? Cebriye şunu diyor. Mesela adam Parkinson olmuş ya, şöyle şöyle, devamlı eli titriyor. Bu adam kendi isteğiyle mi bunu yapıyor? Milletin ortasında böyle rezil olmak ister mi? Ha, o diyor, bir adam içki içiyorsa onu zorlan Allah içirtiyor. Namaz kılıyorsa onu da zorla kıldırıyor. Allah herkesi mecbur etmiş, cebretmiş. Onun kaderinden kimse dışarı çıkamaz. Kaderinden çıkamayınca da herkes rolünü oynama mecbur. Tiyatrodayız diye. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şu anda bu dersi yapmakta iradem vardı. Yapmamakta iradem vardı sizle bu ak akait dersini. Değil mi? Ama ne yaptım? Yapma tarafını bir irade kullandım. Ona göre de bir güç kuralım geldim buraya oturdum indim kitap baktım ders çalıştım bilmem ne. E bir konuşmaya oturdum size burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum konuşuyorum. Kelam sarf ediyorum bir şeyler. E bunlar benim kesbim kazanma sebep olma. Şu anda bütün bu yaptıklarımı yaratan allah Teala. Ve yaratmaya da devam ediyor şu anda ben devam ettim sürece bu işi devam ettiriyor bana. Burada kaç tane mesele lazım aklımın çalışması lazım anlamam için beynimden irtibat gitse... O anda bir unutkanlık gelse ne okuyacağımı unuturum, ayeti unuturum, hadisi unuturum. Ben burada bir saat, iki saat, bazen üç, dört saat dümdüz gidiyorsam burada akılsız, beyinsiz, hafızasız, e, efendim e, ko e, kelamsız, e, konuşmasız olabilir mi? Ağzından çıkanı kulağım duymasa ne olacak? Ben burada bir şey konuşuyorum onu duymuyorsam. E bütün bunlar birleşiyor, bunların hepsi de Allahü Teala kaç tane şey yaratıyor? Sırf şu anda benim size şunu konuşmam için, sizi de dinlerken bunun sizin diye buna ulaş bu kelamların size ulaşması ve sizin bunlara idrak edebilmeniz için. Seni de şimdi kulağın tuysa da, kafan çalışmasa, aklın almasa, beynin çökse ne anlayacaksın abi? Hepimize yaratıyor işte şu anda. Ya onun için Ama burada bizim bir irademiz yok mu var? Kudretimizi kullanıyoruz, kullanıyoruz. Bir kesbimiz var mı var? Bir öne almamız var mı var allah Teala bize? Burada ne yapmıyor zorlan otur bakayım süreye mecbursun burada konuşmaya bu, bu lafları. Böyle bir şey var mı ya? Görüyoruz işte. istemesek de bugün diyoruz dersi tehir edelim bugün bu dersi yapmayalım diyorsun mesela bu senin iradende. allah Teala onu sana vermiş. Cebriye bu sıkıntı. Bu sefer ne oluyor? Kullar mazur olacak. Haşa Allah mesul olacak. Niye böyle kader yazdı Tövbe yarabbeler. Böyle bir iman olabilir mi? E Mutezile ne? Mutezile de hepten bir acayip. Mutezile Allah adama hiç kimin içirtecek, zina edecek güç verir mi ya diyor. Kendini esyan ettirmeye diyor. Ne olacak o zaman diyor? Allah diyor adama yaratmış diyor. Ona diyor toptan diyor. Melekelerini vermiş diyor. Sıfatlarını diyor. Artık diyor o kendi yaratıyor diyor. Yani zina yaparken o fiili o anda kendi yaratıyordu. Konuşurken diyor, vaaz ederken o kelamları o yaratıyordu. Ya nasıl yaratmayı Allah'tan gayri istinat ediyorsun? Kardeşim sizin yaptığınız her şey Allah yarattı buyuruyor. Ama yaratan mesul değil. Çünkü neden? Yaratan imtihan hikmetine binaen sana iki tarafa da müsait eğilim, irade, güç, iki tarafa da kullanacağın imkan vermiş. Burada sen özgür iradenle seçim yapıyorsun. O seçimden sonra Allah yaratıyor. Senin seçtiğini sana yaratıyor. Onun için sen mesul oluyorsun. Allah mesul olmuyor. La selle amma Yaptığı hiçbir şeyden Allah mesul olmaz. Ve müşerrün ama kullar mesul olacaklardır. Ee, onlar mesuliyetten kurtulamazlar. Ama deliyse mesul değil. bunu vermeden öldüyse mesul değil. Fetret'te öldüyse tebliğ, ayet hadis gelmedi, peygamber bağız gelmedi, tebliğ ulaşmadı. Mesul değil. Daha Allah sana ne yapsın? E sana her türlü imkanı vermiş, ilim imkanları vermiş, sebepleni vermiş. Gidip eee bir şarkıcı hakkında sayfalar dolusu malumat ediniyorsun bir efendim film hakkında dizi hakkında felsefe hakkında mantık hakkında değil mi hücümsüz doğruluğu işler hakkında efendim bu kadar e, Akıl kullanıyorsun, vakit sarf ediyorsun, kitap okuyorsun bilmem ne bilmem ne. Birikimlerin bir adam 90-100 yaşına gelmişler öyle ordinalüs bilmem ne olmuşlar. Ta Allah'ın ne zatını bilir, ne sıfatını sayabilir, ne ismini sayabilir, ne, ne, seni kim yarattı, neden yarattın, için yaratıldın, nereye gidiyorsun, orada sana ne sorular. Hiçbir şey bilmiyor. E bugün bu yaratanın kim olduğuna, sıfatlarının ne olduğuna dair bize ayetler ulaşmadı mı? Kur'an gelmedi mi? hadis gelmedi mi? alimler milyonlarca cilt eser yazmadı buna. E sen canın ekşili istiyor abi. Sen istemiyorsun ki Allah'ı bulmak. Rabbini bilmek istemiyorsun. Sorumluluk altına girmek istemiyorsun. E girmek istemiyorsun ama girdin zaten. Yaratıldın yaka yele verdin. E şu anda sen mutlaka Rabbini bilip bulman, razı etmen, ebedi ahireti kazanman gerekiyor. Ama sen hiç torakta bezin yok. Hakk'a dersi dinlemiyorsun. Hiçbir ders dinlemiyorsun. Dinletmiyorsun. Okumuyorsun. Allah'ını tanımak istemiyorsun. Sıfatını öğrenmek istemiyorsun. Eee Allah sana ne yapsın kardeşim? Zorla mı seni cahil bıraktı yani? Onun için burada e, Cebriye'de yanlış yoldadır. Dalalet fırkasıdır. Mutezile kaderiye de dalalet fırkasıdır. Ehli sünnet hak üzeredir. Fırkayı naciyedir. Tek kurtulacak e, 72 fırkadan tek kurtulacak. 73 fırkadan içinde tek fırkadır. Geri kalan 72'si kullum fil haviye illa vahdi. Hepsi cehennemin içine gümbürdü gidecektir. Biri müstesna o da Hümünlezîn alâ mâ ben ve ashabımın bugün bulunduğumuz yaşadığımız inancı koruyanlardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde. E şimdi hiçbir sahabede böyle bir şey olabilir mi ya? Allah sana zorlayış geçirdi diye böyle bir inanç ve al peygamberde Allah sahabede düşünülebilir mi ya? Veyahutta efendim işte Allah bana verdi bunu yaratma işini. Ben kendim yaratıyorum istediğim hareketi falan. Ya böyle bir şeydi Hazreti Ömer ne yaparsın ya? Ya işte ben ve ashabım neye inandık? Nasıl inandık? Öyle inanacaksanız buyuruyor. Feenâ men ü bi'min fakat ittade. Habibim diyor ve ey ashabu diyor. Kur'an bu ayet bu. Bakara suresinde sizin gibi inanırlarsa sizin inandıklarınıza sizin gibi inanın. Allah'a inandım kafama göre takıl. Ona inen kafana göre takıl. Buna inen Adem Aleyhisselam'a inandım ama Adem Aleyhisselamdan evvel başka insanlar da vardı. 13'ün e, toplu olarak dünyaya indiler. Yahu Kur'an da söylüyor tek kişi olarak yarattım. Eşini ondan aldım, yarattım. Bütün insanı ondan türettim. Yok evrim mi evrim. Ondan sonra Cenar Tastaman bana şeylik taslıyor. Efendim beni bilmem şeye çağırıyor. İstediğim programda evrim şeyi de Kur'an'da varmış. Evrim şeyine inanmak şirk değilmiş. Ya Kur'an ayet sana Kale kökümün vahide. Tek nefisten yarattım diyor. Bunda iki nerede ya? E Adem Aleyhisselam diyor. Kale kümün türab onu topraktan yarattı diyor. Direkt belli. Evrimi belli. Evresi belli. Evresi hepimiz Adem Aleyhisselam'dan. Havva annemiz Adem Aleyhisselam'dan E bütün insanlık onların ikisinden doğma doğurma yoluyla devam ediyor. Peki Adem Aleyhisselam'ın hangi evreden geçiyor? Kalekom min turab topraktan <gülüyor> İnne mesele İsa ke mesela Adem Adem'in durumunun İsa'nın durumu da benzer. İsa Aleyhisselam'ın babası yok, Adem Aleyhisselam'ın anası da yok, babası da yok diyor. Kalekom min turab topraktan. E tamam şimdi. E böyle bir ayet varken sen nasıl evrim şirk değildir diyorsun Kur'an'a. Bak diyor Habibim siz var ya diyor sen ve sahibin nelere inandınız? Şimdi sen Adem ama ben de inanıyorum var. Kur'an'da geçiyor. E kardeşim tamam tabii ki ya Adem'ü ya Adem'ü dolu ayet var. Onu da inkar etsen hepten gavrum olayım dedi. E tamam da Adem inanıyorsun. Nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gibi inanıyor musun? Nasıl inanıyorsun? Onda arkadaşları vardı. Ondan evvel yaratılanlar vardı. Çiftlik Toptan indiler bilmem ne. E kardeşim böyle bir şey Kur'an'da demiyor. Onun için inanmak yetmez. Resulullah ve ashabının imanı gibi inanmak. Ahirete inanıyor. Ruhanidir. Cesetler dirilmeyecek. Önü e oldu bu kafir oldun. Nasıl ceset dirilmeyecek? Bütün Kur'an ceset söylüyor. Ahiret var. Var nedir? Rüyada. Bir şey olur mu? Onun için sizin inandığınız gibi inanırlarsa Çok adihtedev, gerçekten hidayete Erdiler doğru yolu buldular. Ve intevelli, zerre kadar, kıl kadar. Çünkü Tirminci hadislerinde geçiyor. Ne buyuruyor? Farakal cemaate, Şibran, cemaatin eli sünnetin itikadından bir karış, Sahi hadis bu, bir karış diyor. Ondan sonra efendim. Yani en ufak bir şeyde bir inhirap, bir ayrılma, sapma olursa peyneme anfişik Onlar Allah ve Resulü'nün karşı cephesinde ayrı tadırlar diyor. Yakında Allah onların şer'ine karşı sana kafi gelecek diyor Kur'an. Bu bid'at fırkalarına karşı. Allah bu ilahiyattaki bazı sapık hocaların görüşlerine karşı. Bu evrimcilere karşı, devrimcilere karşı. Bunlar neydi? Reformistlere karşı. Allah'ım bize kafi gelsin, kurban Habibine kafi geldiği gibi kafi gel. Çünkü bunlar Kur'an, Allah'ın ve Rasulü'nün sahabenin imandan ayrılmışlar. Sahihallah hadislere inanmıyorum, mütevatir hadiseye inanmaz Bir şey inanmıyorum. üçün Ehli sünnetin görüşü haktır. Ehli sünnet e, dost doğru yol üzeredir. Rabbim tebareke ve teala bizlere ehli sünnet ve cemaat üzere itikadı muhafaza ederek yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Tebareke ve teala. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste E, kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bu dersler biraz kısa kısa olacak. Çok yormayalım, bıktırmayalım. İtikad dersleridir. İnsanlar hazmetsinler, kavrasınlar, içselleştirsinler, anlasınlar, anlatabilsinler. Şimdi yeni bir konuya yeni bir başlık açtığımız zaman da konular iç içe girince biraz itikad şeyi muhabbete, sohbete, menkıbeye, mevizeye benzemez. Bu itibarla Rabbim e, okuduklarımızdan, dinlediklerimizden azami derecede istifade etmeyi bize nasip etsin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. والله يا علي شوف يا علي تسليم كثيره الحمد لله رب العالمين